Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah ve Sılamu'la Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Cehbhi İjma'in. Muhterem Dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'inizi açınız. Bakara suresi 178. ayet-i kerimeyi bulunuz. Sayfa olarak Kur'an-ı Kerim'den 26. sayfa. Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize ceza yasasından bir maddeyi öğretmiş oluyor. Hem maddeyi öğretiyor hem de o madde ile ilgili bir açıklamada bulunuyor. Yeryüzünde yaratılmışların veya gökyüzünde ve yeryüzünde yaratılmışların en değerlisi insan. Ve leqad kerramna beni Adem. oğullarını biz değerli kıldık diyor Rabbim. Veya leqad halaknel insane fi ahseni takvim. İnsanı en güzel kıvamda yarattık diyor Allah Celle Celaluhu Hani Antikacılar vardır Bunların bir kısmı kanuni yollarla kazılar yaparlar Devletten izin alarak Bazen fakülteler arkeoloji ile ilgili bölümler kazılar yaparlar Bir de kaçak yapanlar vardır her ikisi de yalınız eserin değerini bildiği için yapar. Her ikisi de kazıda bulduğu bir mal, isterse mermerden olsun, isterse bir demir veya tunçtan olsun, onun üzerindeki çamuru silerken, diş fırçasından daha yumuşak fırçalarla siliyorlar. Niçin? Oradan bir çizginin yok edilmemesi için. Halbuki o bir mermer parçası olarak bir lira etmez. Ama o bilir ki bu eğer Bizans'a aitse şu kadar milyon dolar eder, efendim, Sümerlere aitse bu kadar eder, etilere aitse bu kadar eder. Nereden değer kazanır? Yapımcısından değer kazanır. İnsan Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Halik ve bari ve de musavvir olan Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Onun için mümin kafir ayrımı yapmadan 6 milyar insanın suçsuzluğu halinde değil öldürmek, eline bir çizik atmak bile yasaklanmıştır. Hani bir resim sergisini geziyorsunuz, adam çok güzel bir ayçiçeği resmi yapmış, çok güzel bir deniz manzarası yapmış. Herkes hayranlıkla seyrederken, hoyrat, kaba bir adam geliyor, çekiyor bıçağını, ve o güzel eseri baştan sona bir bıçak darbesiyle parçalay veriyor. Veya kara kalemle onu karalayıyor. Herkes onu ayıplar. Gazetelerin birinci sayfasından verilir o adamın hoyratlığı. Doğrudur, o bir hoyratlıktır, o bir kabalıktır. Ama canlı insan İster çocuk olsun, ister doksanında bir ihtiyar olsun, ister Müslüman olsun, isterse kafir olsun, haksız yere onun elinin parmağının ucuna dahi bir çizik atılmamalıdır. Rabbim insana böyle değer verir. Dedi ya bir ayet-i kerimede, haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir mümini tam müden öldüren ebedi cehennemdedir diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da bize diyor ki, Ya eyüha ladin amenu, kütbe aleykümuz kısa sufilqatla. Adam öldürmelerde sizin üzerinize kısas farz olmuştur. Yani cana can. En nefsu bil nefsi ve lai bil laini veya en nefse bil nefsi ve bil laini ayet kerimesinde daha bir açıklama getirmiş Rabbim. El huru bil hurri ve la abdu bil abdi ve la untha bil untha. Fman ufiy lehu min achihi şeyi fatibâ bil ma'roof ve adaileehi bi irsan. Zalika takhfifun min rabbikum ve rahme famen ya'teda ba'de zalike felehu adabun elim diyor Allah celle celaluhu Hürre karşı hür köleye karşı köle kadına karşı kadın yani cana can Nisa suresindeki ayet-i kerimede cana can denmiş Açıklama getirilmiş Ama varislerine affetme yetkisini vermiş Rabbim Yani bir insan bir diğerini öldürmüş bu taammüden olabilir. Yani kasıtlı, planlayarak öldürme olabilir. Kaza de olabilir. Onu yine Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti, hataen öldürme olayı var. Bir de taammüden öldürme olayı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Fakihlerimiz, fıkıh kitaplarında, yani İslam hukukçuları e, kitaplarında bu hata en öldürmeyi de gruplara ayırmışlar. Hani avlanırken ormanda adam geyre diye tavşana diye atmış, fakat bir ağacın altında yatmakta olan bir adama isabet etmiş ve öldürmüş. Hata en öldürme. Veya hani bir kuyu açmış kendi bahçesine bir başkası düşmüş ölmüş. Bunlar hata en öldürme. Cezasız değil. Ama cezasında değişiklikler vardır. Hatayen yani öldürmeleri birkaç çeşide ayırmışlar. Hepsinin duruma göre cezası ayrılmış. Taammüden öldürmelerde Allah Celle Celalü varislere affetme yetkisini tanıyor. Yani affetme yetkisini zarar görene veriyor. Şu anda dünyada hemen hemen yüzde %99 %99,99 bütün devletlerde affetme yetkisi devlet kendi elinde tutuyor. Dinimiz ise zararı görene veriyor affetme yetkisini. Hatta affetmeyi de teşvik ediyor Allah Celle Celalühu bu ayet-i kerimesinde. Kardeşi tarafından affolunan kişiye iyilikle o görevini yerine getirmesi gerekir <gülüyor> ve diyetini iyilikle ödemesi gerekir diyor Allah Celle Celaluhu peki şu anda dünya devletlerinin hemen hemen hepsinde aff yetkisini devlet kendi elinde bulunduruyor <gülüyor> Derken affediliyor, idama mahkum edilmiş bir adam, bir af nedeniyle çıkıp geliyor. Bu sefer o daha önce öldürülenin çocuğu onu öldürüyor. Mesela biz kan davalarını telin ediyoruz. Dinimizde böyle bir şey yok. Kan davası dinimizde yoktur. Yasaklanmıştır bu. Bunu eski tabirle ihkakı, hak yoktur derler. Yani fertler, şahıslar, e, milletin kendisi, e, hakkı kendisi yerine getirmez. Onu devlete bildirir, cezalandırma işlemini devlet yapmalıdır. Yoksa anarşi meydana gelir. Ama affetme yetkisini, zararı görene vermiş dinimiz affedecek olursa kişi ki affettiği kişiye de kardeşin diyor o senin kardeşin tarafından affa uğrayacak olursan sen de ona karşı diyetini çok iyi bir şekilde yerine getir diyor yani maddi ceza dediğimiz e, dinimin belirlediği bir ceza vardır o maddi cezayı yerine getir sen de diyor bu Rabbinizden bir hafifletme ve de bir Rabb rahmettir diyor Rabbim ondan sonra kim haddi aşacak olursa ona acıklı azap vardır diyor Rabbimiz yani diyetini almış affetmiş sonra da tutmuş babasını veya annesini öldüreni öldürmüş veya Kardeşi tarafından affedilmiş katil bu sefer diyetini ödememede diretiyor. Burada da haddi aşmamak gerekiyor. Af yetkisini zararı görene havale etmekle dinimiz aslında şu anda insanlığın çekmiş olduğu, çarede bulamadığı bazı sıkıntıları temelinden halletmiş. Günümüzde hala ceza e, evine giriyor, katil. Üç sene, 5 sene sonra çıkıyor. Bu sefer maktulun çocuğu onu öldürüyor. Çünkü o inadına inadına onların evinin önünden geçiyor. Biz böyle yaparız diye. Bu sefer o maktulun çocuğu hapishaneye giriyor. Birkaç sene sonra o çıkıyor. Bu sefer o katil ama sonradan maktul olanın Çocuğu veya kardeşi onu öldürüyor. Yani kan davalarını telin edelim, doğru, kınayalım. Ama insanları kan davasına neler itiyor, bunu da bir gözden geçirmede fayda var. Biz kabahati kendimizde bulmama, hep kabahati karşı tarafa yükleme, kolaylığına gideriz derken, Millet olarak kendimizi zorluğun içerisine atı veriyoruz. Halbuki Rabbim diyor ki: "Ve lekum fil qisas hayat. Ya ulil albab. Lassenkettaqun." Qisas da sizin için hayat vardır diyor. Kısas yani bütün canlar denk'tir. Bir kere kısas kelimesinde bu mana da var. Bütün canlar denktirler. Cumhurbaşkanının canıyla çobanın canı arasında İslam'a göre fark yoktur. Denktirler. Ama şu anda günümüz dünya devletlerinin hukuklarında belirli ayrıcalıklar tanınmıştır. Yani gariban o bir filanı öldüremez de o onu öldürür. Gibi bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Bütün canlar denkdir. Hatta efendimizin ifadesiyle o kanun karşısında en-nasu sevasiyetün ke İnsanlar bir tarağın dişleri gibi denktirler, eşittirler diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Öyleyse kimse kimsenin canına kıymasın Bütün canları kendi canı gibi bilsin Eğer buna rağmen birisi haksız yere bir başkasının canına kıyarsa Ona kısas uygulayınız Bu sizin için hayat demektir diyor Rabbim Ya olur mu hocam hayat olur mu? ikinci bir adam öldürülüyor diye düşünülebilir ama bir de şu var bu cezanın uygulanacağını bilecek olursa öldürmeye, tam tahammüden öldürmeye gitmez bir insan şunu bilir, ben bu adamı bugün öldürdüm mü yarın ben de öldüm demektir öyleyse öldürmeyeyim öyleyse öldürmeyeyim deyince ne olur kendisi de sağ öbürü de sağ kalmış oluyor bu sizin için bir hayattır bu hayatı bir böyle aldığımız gibi bir de yakın bir millet evinde güven içerisinde yaşar kimse benim canıma kıymaz niye? cana kıyan adam kendi canına da kıyılacağını bilir düşüncesi içerisinde hareket eder ve endişesiz yaşar. Ama şimdi hani e, polis teşkilatı bile evinize bir hırsız girecek olursa yatağınızda uyuma numarası yapınız. Eğer direnmeye kalkarsanız adamın elinde zaten bıçak veya tabanca var sizi öldürür. İşteyse malınızı alsın. Tavsiyeleri uygulanıyor. Bu cesareti o hırsız nereden alıyor? Adamı öldürsem bile ben Yakalanırsam birkaç sene sonra çıkarım. Yakalanmasam zaten kurtartırım, yırtarım diyor. Ama hocam olur mu? Yani bir katile bir adam bir adamı öldürmüş. Hadi tahammüden öldürmüş. Ama bu can da kıyılmaması lazım. Bu cana da kıyılmaması lazım. Bakınız şu bir hafta içerisinde gazetelerde dünyanın en ee, ünlü en vahşi insanları diye veya dünyanın en vahşi 10 insanı ee, hepsini okudum sırayla ben 10 tanesini sıralayıvermişler 350 tane adam öldüren bir İngiliz profesör hastayı öldürüveriyor 170 tane öldürmüş filan Güney, Afrika, Güney Amerika'dan bir Hristiyan tamamı Hristiyan bunların 10 tane işte 50 tane öldürmüş en az öldüren 50 tane öldürmüş ve 170 350'ye kadar varmış peki bu 350'ye yazık değil mi 170 kişiye yazık değil mi onlarınki can değil mi hani kurt geliyor kuzuların sürüsüne saldırıyor iki tanesini öldürüyor birini yiyor Çoban kurşunu kurda doğru doğrulttuğunda Çevreci bir kardeşimiz yapma etme yazıktır Kurtta can taşıyor diyor Peki de kuzu can mı taşı taşımıyor da badıl can mı taşıyor Bir tane kuzuya merhamet etmek Bin tane kuzuya merhametsiz olmak demektir 900 tane, üniversiteye giden 900 tane kızımızın kaldığı bir yurtta bir konferans vermem istendi. Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından, devletten izinli. 28 Şubat döneminde yaptım ben bu konuşmayı. Bu ayeti kerimeyi anlattım. Yani haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Kitabımız Kur'an-ı Kerim dedim. Önde oturan bir kızımız dedi ki, Kur'an'a göre haklı yere adam öldürülebilir. Öyle mi? Öyle mi? Si çok anlamlı. Evet dedim ben de. Evet. Kur'an hayat kitabıdır. Kur'an hayal kitabı değildir. Hayalimizde gözlerimizi yumsak, Şöyle burnumuza dünyanın en güzel kokuları gelir olsa, Yolda yürürken ayaklarımızda ayakkabı olmaya gerek yok, Pembe pamuklar ayağımızın altında döşeli olsa, Ufuklar mavi bulutlarla süslü olsa, Her taraf deniz manzarası, gül kokuları, şırıl şırıl sular çağlasa, sıcaklık tam vücudumuzun hoşlanacağı şekilde vadi sabahı her taraftan esse rüzgarlarımızda hiç hava kirliliği olmasa insanlar birbirlerine zarar vermeseler istedikleri zaman havalarda uçsalar istedikleri yere konsalar hayalhanemiz böyle işlese güzel gözünüzü açı verdiğinizde bir de bakmışsınız Yanı başınızdaki çantanızı Biri almış kaçmış Kur'an Hayat kitabıdır Hayal Kitabı değildir Kızımıza dedim ki Bakınız yeni oldu bir olay Sizin gibi bir kız çocuğumuz Üniversitesini bitirmiş Görev almış ilk maaşıyla annesine Ayakkabı almak için Çarşıya inmişler Almışlar Durakta beklerken üç tane şehir magandası gelmiş, anne ile kızı zorla arabaya bindirmişler, Fatih Ormanına götürmüşler, üçünü de hem teja ikisine de tecavüz etmişler ve de elli yerinde bıçaklamışlar. Anne sağ şu anda. Anne sağ kız ölmüş. Kız çocuğuna dedim ki bana o soru soran kıza. Allah kimseye göstermesin, o kız sen olsaydın, çantanda tabanca olsaydı, annene tecavüz edilip, elli yerinden de bıçaklarken, ne yapardın dedim, üçünü de vururdum dedi. Yunanlılar gemileri İzmir'e kadar getirmişler, rıhtımda Yunan askerleri, hemen, Rıhtıma çıkıyorlar, çoluk çocuk, ihtiyar kadın, erkek dinlemeden hepsini öldürüyorlar, evleri yangına veriyorlar. Bir zamanlar yaptıkları gibi. Ve sen kordon boyunda, üçüncü katta, apartmanınızın balkonundasın. Evinizde de tüfek var. Ne yaparsın dedim, kurşunu sıkarım dedi. Peki, peki ama Yunanlı'da da can var. Kurtta da can var, katilde de can var. Binlerce İzmirli'nin canını korumak için birkaç tane Yunanlı'ya kurşun sıkılır. Rabbim gelecek bu Bakara suresinde onlar sizi öldürmeye yönelirlerse siz de onları öldürün ama haddi aşmayın diyor Rabbim. Haddi aşmayınız diyor. Bu Kur'an hayat kitabımız bizim. Neyi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere Rabbimiz tarafından indirilmiş hayat bilgisi kitabımızdır bizim. Kütübe aleykum iza hazara ahadekumul mevtü intereke khayra vel vasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf hakqan lil muttaqin faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa alim hayat bilgisi kitabımızdır dedik değil mi bizim hayatımızı yönlendirmek üzere indirilmiş Yeryüzünde nasıl yürüyeceğimizle ilgili ayet indirmiş Rabbim. Vela temşil'l ard maraha diyor Rabbim. Yeryüzünde şımararak, kibirlenerek, çalım satarak yürüme. Kimseyi taciz etme diyor. Yürüyüşümüze dikkat edeceğiz. Ses tonumuzu ayarlıyor Rabbim. La terfa'u asvatakum fawqa sawtin-nabiy Peygamberin sesinin üstünde sesinizi yükseltmeyiniz. Ayarımız ona göre. Dezibelini ona göre ayarlıyoruz. Rabbimiz e, ölüm hak diyoruz. Ölüyoruz. Ölürken vasiyeti de nasıl yapacağımızı Anne babaya vasiyet, akrabalara vasiyet, eşimize vasiyet, çocuklarımıza vasiyet etmemiz istenmektedir. Müttekiler üzerine bu vasiyeti yerine getirmek bir haktır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada bu ayeti Nisa suresinin 11. ayeti kerimesi düzene koymuştur veya bazı tefsircilerimiz bu ayeti kelime kerime Nisa suresindeki o ayetle yani miras ayetiyle yürürlükten kaldırılmıştır derler. Ama bazı tefsircilerimiz de yo yürürlükten kalkmamıştır bu ayet. de belirtilen vasiyetin açıklaması Nisa suresinde gelmiştir. Yani kimin mirastan payının ne olacağını Allah Celle Celalü Önce vasiyet olarak yapılmasını istiyor Oranlarını da Nisa suresinde belirtmiştir Diye mana vermişler Biz Nisa suresindekini esas alıyoruz Yani payların orada Annenin hakkı nedir Babanın hakkı nedir oğlun hakkı nedir kızın hakkı nedir oğlan kardeşlerin veya kız kardeşlerin hakları nelerdir bu konuda Allah Celle Celalü Nisa suresinin ikinci sayfasında ve üçüncü sayfasında açıklama getirmiştir bu ayeti de o Nisa suresi açıklamıştır bize bize düşen görev O'na uymaktır. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَىٰلَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Bu e, mirastaki payları işittikten sonra ölen kişinin vasiyetini de bildikten sonra kim onu değiştirecek olursa Günah ona aittir diyor Değiştirene aittir diyor Bu ayet-i kerimemiz Çokça e, Yazılmış çizilmiştir Mesela Vakfiyelerin sonuna Bir adam bir arazisini Bir binasını e, Hayırlı bir kuruluşa vakfetmiştir Kur'an eğitimine vakfetmiş Hadis eğitimine vakfetmiştir Camiye vakfetmiştir efendim darul aceze yani ihtiyarların barındığı veya darul eitan bugünkü çocuk esirgeme kurumu gibi hayır kuruluşlarına vakfetmiştir. Çeşitli vakfiyeler var, hani derler ya vakfiyeler konusunda yazı yazanlarımız, kanadı kırılmış leyleklerin bakımı konusunda da vakıflar olmuş, ecdadımız bu kadar ince davranmış derler. Bütün bu vakfiyelerin sonuna bu ayeti yazmışlar. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا Yani bu vakfiyeyi kim değiştirirse günahı da onun üzerinedir. Ayet-i kerimesinde yazmışlar ki değiştirmeyin. Kıyamete kadar bu böyle gitsin istemişlerdir. Biz Allah Celle Celaluhu'nun belirlediği haklara riayet edeceğiz. Günümüzde kendimize göre yeni yorumlar getirerek, mantık oyunları kullanarak kendimizi kandırmayalım. Allah zaten kandıramayız da kendimizi kandırma tarafına gitmeyelim. Rabbimin belirlediği kurallara uygun hareket edelim. Çünkü inna Allah hesemi Şüphesiz o Allah Celle Celalü her şeyi işiten her şeyi bilendir. Hani dışımızda söylediklerimiz mantıklı olabilir. Kurala da uygun gösterebiliriz, Kur'an'a da uygun gösterebiliriz. Ama içimizi Allah Celle Celalühu çok iyi bilmektedir. Zaten ahirette de yaptıklarımız değerlendirilirken içimizdeki niyetimize bakacaktır Allah Celle Celalühu. Sevgili Peygamberimiz, Allah sizin suretlerinize, şekillerinize, mallarınıza, mülklerinize bakmaz. Kalplerinize bakar diyor. Buhari'nin birinci hadis-i şerifi de, اِنَّمَا amalu, بِنْ نِيَّاتِ Ameller niyetlere göre değerlendirilecektir diyor. Bir de örnek veriyor hemen devamında hadis-i şerifin. Başta niyetlerimiz güzel olsun, amelimiz de güzel olsun ama güzelliğinin ölçüsü biz olmayalım. Kur'an kuralları en güzeldir. O Kur'an'ın kurallarının uygulaması konusunda da örneğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O örnek yolunda giden insanlarımız da bizim rehberlerimizdir. O rehberlerimize de dikkat ederek Kur'an çizgisinde sevgili peygamberimizi örnek alarak yürüyelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırla bolu olsun.